Podcast görselleri için, İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Seval Şahin Ayhan Aktar anlatıyor, Huzur'da Savaş Ortamı Evet, Huzur 4. Bölüm, Memtaz, Kısım 4 Alıntımız şu, İnsanlık fena bir ihtimali bir kere kendisine ufuk bilmesin. Bir kere uçurumu görmesin. Bir daha ondan geriye dönemez. Onu giyinir. Kıymetli bir şeyiniz, iyi bir yazma, güzel bir gramofon, bir acem halınız var mı? Sakın onu satmayı bir imkan gibi düşünmeyin. Evliyseniz karınızı boşamayı, seviyorsanız sevdiğiniz kadına darılmayı... Bir kere olsun aklınıza getirmeyin. Sonra bu işlerden ne kadar çekinirseniz çekinin, mıknatıslanmış gibi, arkanızdan itiyorlarmış gibi onu yaparsınız. İnsan hayatında sakınmak yoktur. Hele kütle halinde, asla. Bir kere uçurum göründü mü, ölüm simsiyah diliyle konuştu mu? Bu Tampınar alıntısı aslında Tampınar'ın yazdığı kitaplar içinde... En çok gündelik politikaya ya da dünya siyasetine girdiği Huzur'un dördüncü bölümü Mümtaz'dan. Huzur'un genel havasına baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı'nın tam çıktığı günlerde geçen bir kitaptır. Çünkü mesela şöyle cümleler vardır. Mümtaz yürüdükçe Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Chamberlain'in adlarını adeta havadan kapıyordu gibi. Bu ortamı Tanpınar, kuzeni İhsan'ın hastalığı ağırlaştıkça, daha yoğunlaştıkça doktor arayışına çıkar. O bölümde bir hükümet doktoru bulur. Onunla konuşmalarında gündelik siyaseti devreye sokar. Ve Tanpınar karşılaştırır. Yani şöyle, bir defa toplumsal değişme denen meselenin niteliğini anlamaya çalışır Tanpınar. İnsanlık fena bir ihtimali bir kere kendisine hukuk bilmesin, bir kere uçurumu görmesin lafı o dönemde iki savaş arasında Almanya'da özellikle Nazi iktidarı ile ortaya çıkan dünya imparatorluğu kurma, bin yıllık devlet kurma iddialarının sapkınlıklarının ne anlama geldiğini görür. Tanpınar bunu tartışırken toplumsal olanla Bireysel olanı da üst üste oturtur. Mesela insanlık bir daha bir uçurumu gördüğü zaman ondan geriye dönemez, onu giyinir der. Ondan sonra da bireysel bir düzeye getirir işleri. Kıymetli bir şeyiniz, iyi bir yazma, güzel gramofonunuz varsa aman satmayı düşünmeyin, aman sevdiğiniz insandan ayrılmayı düşünmeyin diye. Tam Pınar açısından... Bu iki düzey toplumsal olanla bireysel olan bu paragrafta bu tespitler üst üste oturur. Tam bunlar bir şeyin çok ciddi bir şekilde farkındadır. Yaşanan savaş olan bir savaş değildir. Onanalist bir savaştır. Bir anlamda bir medeniyet değişimi savaşıdır. Kendisi şöyle söyler. ...bir medeniyetin gömlek değiştirme şekillerinden biri olarak adlandırır. Bu adlandırma kampıların derinliğini gösterir bize. Özellikle Birinci Dünya Harbi ile karşılaştırdığı zaman... ...İkinci Dünya Savaşı'na şöyle der alıntı. O zaman insanlık bir tek fabrikadan çıkmış gibiydi. Ne kadar çok şeye hürmet ediyorduk. Sonra asırlık diplomasi, onun nezaketleri, itiyatları... Halbuki şimdi... Mahalleye deli taşınmış gibi bir şey. Avrupa kalmadı. Avrupa'nın yarısı halkı kışkırtmakla kinler, yeni masallar icadıyla tutunan sergüdeşçiler elinde. Konuştukça deminki sabit fikirlerden, hayallerden kurtulduğunu sanıyordu. Biliyor musunuz ben ne vakit vaziyetlerine ümit kestim? Rus-Alman ademi tecavüz vakti imzalandığı gün. Burada bahsettiği Hitler-Molotov anlaşmasıdır. Ağustos 1939 yani Nazi Almanyası ile Stalin Rusyası birbirlerine saldırmama anlaşmasını yaparlar. Bütün bu gerilimin farkındadır bunlar Büyük bir değişimin, büyük bir gömlek değiştirme dediği şeyin farkındadır. Ve Hitler'i anlatırken ya da Stalin'i anlatırken sanki mahalleye deli taşınmış gibi terimini kullanması o dünyayı bir romancı gözüyle, ve edebiyatçı gözüyle nasıl güzel algıladığını bize gösterebilir. Bir de şunu söyler, son olarak belirteyim, bir alıntı daha aynı bölümden. Her şeyin bir içten patlamayı hazırladığı, zarur yıkıldığı, tabir caizse fizyolojik bir noktadayız der. Siyasi bir harbin sakınılması o kadar kolay ki, bir dümen kırışı, aklı Selim'in bir saniye için dönüşü her şeyi halledebilir. Fakat bir medeniyet krizini yenmek, onun arızaları içinde şuurunu muhafaza etmek, ona karşı gelmeye çalışırken dümeni ellerinden kaçırmamak, bir selde sürüklenmemek, bir tayfunda boğulmamak, bir yıldız müsaademesinde toz haline gelmemek kadar güç. Dolayısıyla Tanpınar işin derinliğini çok net görmektedir. Ve bu görüş, bu amatörce bile olsa bu duyuş, bu düşünüş bize Tanpınar'ın dünya ahvali hakkında hiç boş olmadığını, son derece ayrıntılı fikirlere sahip olduğunu gösterir.